11. lam'a Mirqat us-sunnati wa tiryaku maradil bid'ah. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum aziz 'alayhi ma'anittum harisun aleykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Şu ayetin birinci makamı Minhaj us-sunnet, 2. makamı Mirqat us Fein Fe fekul tawalla fa kul hasbiyallah la ilaha illa hu Alayhi tevekkeltu wa huwa rabbul arshil azim. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Bu iki ayete azimenin 10 zer on bir noktası icmalen beyan edilecek. Birinci nokta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Men temasseke bi sunnati inde fesadi ummati falahu ajru mi'til şehid. Yani Fesada ümmetim zamanında kim benim sünnetime temasluk etse yüz şehidin ecrini sevabını kazanabilir. Evet, sünnet-i seniyeye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Hususan bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Hususan fesada ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına mürâat etmek Önemiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra bir huzuru ilahi hatırasına inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyeyi müraat ettiği dakikada o adi muamele ve o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul Ekrem Aleyhissalatu ittibaını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir ve ondan şarîi hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet-i seniyeye ittibaı kendine adet eden, adatını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevapdar yapabilir. İkinci nükte İmam Rabbani Ahmed-i Faruki radıyallahu demiş ki ben seyri ruhani'de kat-ı meratib ederken tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli sünnet-i seniyeye ittibaa'ı esası tarikat ittiaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın âmi evliyaları sayr tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet, Müceddidi Elfesani, İmam-ı Rabbani anh, hak söylüyor. Sünnet-i Seniyeyi esas tutan Habibullah'ın zilli altında makam-ı mahbubiyete mazhardır. 3. nükte. Bu fakir Sait, eski Sait'ten çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefsi emmare'nin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakâik içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Seraya kâhseradan Süreyya'ya kadar bir sukut ve suud içerisinde çalkanıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki, sünnet-i seniyyenin meseleleri, hatta küçük âdabları, gemilerde hatta hareketi gösteren kıblenameli birer pusla gibi, hadsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat-ı ruhiyede, çok tazikat altında, gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda, sünnet-i seniyyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe, benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem, bakıyordum, tazikat çok, nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam, yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor. Yük hafifleşiyor, tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda, İmam-ı Rabbani'nin hükmünü, bir müşahede tasdik ettim. Dördüncü nükte Bir zaman Rabata-i Mevud'dan ve El-Mautu Hakkun Kaziyesindeki tasdikten ve alemin zeval ve fenasından gelen bir haleti ruhiyeden kendimi acip bir alemde gördüm. Baktım ki ben bir cenaze'yim. Üç mühim büyük cenazenin başında duruyorum. Birisi benim hayatımla alakalı ve mazi kabrine giren zihayat mahlukatın heyeti mecmuasının cenaze imaneviyesi başında bir mezar taşı hükmündeyim. İkincisi, -i arz mezaristanında, nev-i beşerin hayatıyla alakalı envazi hayatın heyet-i mecmuasının mazi mezarına defnedilen azim cenazenin başında bulunan mezar taşı olan bu asrın yüzünde çabuk silinecek bir nokta ve çabuk ölecek bir karıncayım. Üçüncüsü, şu kainatın kıyamet vaktinde ölmesi muhakkakul vuku olduğu için nazarımda vaki hükmüne geçti muazzim cenazenin sekeratından, dehşet ve vefatından, behd hayret içinde kendimi görmekle beraber, istikbalde de muhakkakul vuku olan vefatım, o zaman vuku buluyor gibi göründü ve fe-in tevellev ilâ âhir sırrıyla, bütün mevcudat, bütün mahbubat, benim vefatımla bana arkalarını çevirip, beni terk ettiler, yalnız bıraktılar. Hadsiz bir deniz suretini alan, Ebet tarafındaki istikbale ruhum sevk ediliyordu. O denize ister istemez atılmak lazım geliyordu. İşte o pek acîb ve çok hazin haletteyken iman ve Kur'an'dan gelen bir medetle Fe in tevallav fe kul hasbiyallahu la ilaha illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm ayeti imdadıma yetişti ve gayet emniyetli ve selametli bir gemi hükmüne geçti. Ruh Kemal-i emniyetle ve sürurla o ayetin içine girdi. Evet, anladım ki ayetin manayı sarihinden başka bir manayı işarisi beni teselli etti ki sükûnet buldum ve sekinet verdi. Evet, nasıl ki manayı sarihi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a der: "Eğer ehli dalalet arka verip senin şeriat ve sünnetinden iraz edip Kur'an'ı dinlemeseler, merak etme ve de ki: Cenab-ı Hakk, bana kâfîdir. Ona tevekkül ediyorum. Sizin yerlerinize ittiba edecekleri yetiştirir. Taht-ı saltanatı, her şey muhittir. Ne asiler hududundan kaçabilirler ve ne de istimdad edenler, medetsiz kalırlar." Öyle de, manayı i işaresiyle der ki, ey insan ve ey insanın reisi ve mürşidi! Eğer bütün mevcudat seni bırakıp, fena yolunda Adem'e giderse, Eğer zihayatlar senden müfarakat edip ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezaristan'a girerse, eğer ehli gaflet ve dalalet seni dinlemeyip zulümata düşerse merak etme. De ki: Cenabı Hak bana kâfidir. Madem o var, her şey var ve o halde o gidenler ademe gitmediler, onun başka memleketine gidiyorlar ve onların bedeline o arş-ı azim sahibi nihayetsiz cünüd u askerinden başkalarını gönderir ve mezaristan'a girenler mahvolmadılar başka aleme gidiyorlar onların bedeline başka vazifedarları gönderir ve dalalete düşenlere bedel tarîke hakkı takip edecek mutî kullarını gönderebilir madem öyledir o her şeye bedeldir bütün eşya bir tek teveccühüne bedel olamaz der İşte şu manâ-i işarî vasıtasıyla, bana dehşet veren üç müthiş cenaze, başka şekil aldılar. Yani, hem Hakîm, hem Rahîm, hem adil, hem Kadîr bir Zât-ı Zülcelal'in taht-ı tedbir ve rübubiyetinde ve hikmet ve rahmeti içinde, hikmet-numa bir seyeran, ibret-numa bir cevelan, vazifedarane bir seyahat suretinde bir seyr-ü seferdir, bir terhis ve tavziftir ki, böylece kainat çalkalanıyor. Gidiyor, geliyor. Beşinci nükte قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ Ayeti اللّٰهَ Âyet-i ittiba sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kati bir surette ilan ediyor. Evet şu âyet-i kerime, kıyasat-ı mantıkiye içinde, kıyas-ı istisnai kısmının en kuvvetli ve kati bir kıyasıdır. Şöyle ki, nasıl mantıkça kıyas-ı istisnai misali olarak deniliyor? Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müspet netice için denilir. Güneş çıktı öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi netice için deniliyor. Gündüz yok öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müspet ve menfi iki netice katidirler. Aynen böyle de şu ayeti kerime der ki eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse, netice veriyor ki, Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa, netice verir ki, Habibullah'ın sünnet-i seniyyesine ittiba intac eder. Evet, Cenab-ı Hakk'a iman eden, elbette O'na itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası, bila şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Evet, Bu kainatı bu derece inamat ile dolduran Zat-ı Kerimizül Cemal zîhûrlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedîhidir. Hem bu kainatı bu kadar mucizât-ı sanatla tezzîn eden o Zat-ı Hakîmizül Celal elbette bilbedâhe zîhûrlar içinde en mümtaz birisini kendine muhatap ve tercüman ve ibadına mübellî ve imam yapacaktır. Hem bu kainatı haddü hesaba gelmez tecelliyatı cemal ve kemalatına mazhar eden o zatı cemil-i zülkemal elbette bilbedâhe sevdiği ve izharını istediği cemal ve kemal ve esma ve sanatının en cami ve en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zata herhalde en ekmel bir vaziyet ubudiyeti verecek ve onun vaziyetini saîrlerine numune-i imtisal edip herkesi onun ittibâna sevk edecek ta ki o güzel vaziyeti başkalarında da görünsün. Elhasıl muhabbetullah sünnet-i seniyenin ittibanı istilzam edip intaç ediyor. Ne mutlu o kimseye ki sünnet-i seniyeye ittibaından hissesi ziyade ola. Veil o kimseye ki sünnet-i seniyeyi takdir etmeyip bid'alara giriyor. Altıncı nükte. Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Yani, el-yawme ekmeltu lekum dínekum sırrıyla, kavaid-i şeriat-ı garra ve desatir-i sünnet-i seniyye tamam ve kemalini bulduktan sonra, yeni icatlarla o düsturları beğenmemek veyahut haşa ve kella nakıs görmek hissini veren bid'aları icat etmek, dalalettir, ateştir. Sünnet-i seniyyenin meratibi var. Bir kısmı vacibtir, terk edilmez. O kısım, Şeriat-ı garra da beyan edilmiş onlar muhkemattır. Hiçbir cihette tebeddül etmez. Bir kısmı da nevafil nev'indendir. Nevafil kısmı da iki kısımdır. Bir kısım ibadete tabi sünnet-i seniye kısımlarıdır. Onlar dahi şeriat kitaplarında beyan edilmiş. Onların tagiri bid'attır. Diğer kısmı adab tabir ediliyor ki siyer-i seniye kitaplarında zikredilmiş. Onlara muhalefete bid'a denilmez. Fakat adabı nebeviye bir nevi muhalefettir ve onların nurundan ve o hakiki edepten istifade etmemektir. Bu kısım ise örf ve adet ve muamelatı fıtriyede Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın tevatürle malum olan hareketine ittiba etmektir. Mesela söylemek adabını gösteren ve yemek ve içmek ve yatmak gibi halatın adabının düsturlarını beyan eden ve muâşerete taallük eden çok sünnet-i seniyeler var. Bu nevi sünnetlere adab tabir edilir. Fakat o adaba ittiba eden adatını ibadete çevirir, o adaptan mühim bir feyz alır. En küçük bir adabın müratı, Resûl-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı tahattür ettiriyor. Kalbe bir nur veriyor. Sünnet-i Seniyyenin içinde en mühimi İslamiyet alametleri olan ve şair'e de taalluk eden sünnetlerdir. Şair adeta hukuku umumiye nev'inden Cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şaire riya giremez ve ilan edilir. Nafile neviinden de olsa şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir. 7. nükte. Sünnet-i seniyye edebttir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş Adabni Rabbi fa ahsana ta'dibi yani Rabbim bana edeb'i güzel bir surette ihsan etmiş edeplendirmiş Evet Siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sunnet-i Seniyeyi bilen kat'i yananlar ki edebin enva'ını Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir Onun Sunnet-i Seniyesini terk eden edeb'i terk eder Bir edeb mahrum başet ez-lut firab kailesine musadak olur hasaretli bir edepsizliğe düşer Sual Her şeyi bilen ve gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen Allamul Guyuba karşı edep nasıl olur? Sebebi hacalet olan haletler ondan gizlenemez. Edep'in bir nevi tesettürdür. Mecbi istikra halatı setretmektir. Allamul Guyuba karşı tesettür olamaz. El cevap. Evvela sani zulcelal nasıl ki kemali ehemmiyetle sanatını güzel göstermek istiyor ve müstekreh şeyleri perdeler altına alıyor ve nimetlerine, o nimetleri süslendirmek cihetiyle nazara dikkati celbediyor. Öyle de, mahlukatını ve ibadını sair zî şuurlara güzel göstermek istiyor. Çirkin vaziyetlerde görünmeleri, Cemil ve müzeyyin ve Latif ve hakim gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilâf-ı edeb oluyor. İşte sünnet-i Usani Zülcelal'in esmalarının hudutları içinde bir mahz edep vaziyetini takınmaktır. Sâniyen, nasıl ki bir tabip doktorluk noktasında bir namahrem'in en namahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir, hilaf-ı edep denilmez, belki edebi tıp öyle iktiza eder denilir. Fakat o tabip raculiyet unvanı ile yahut vaiz ismiyle yahut hoca sıfatıyla o namahremlere bakamaz. Ona gösterilmesini edep fetva veremez. Ve o cihette ona göstermek, hayasızlıktır. Öyle de, Sani-i çok esması var. Her bir ismin ayrı bir cilvesi var. Mesela Gaffar ismi, günahların vücudunu ve Settar ismi, kusuratın bulunmasını iktiza ettikleri gibi, Cemil ismi de çirkinliği görmek istemez. Latif, Kerim, Hakim, Rahim gibi esma-i cemaliye ve kemaliye, mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza ederler. Ve o esma-i cemaliye ve kemaliye ise melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsn-ü edebleriyle göstermek isterler. İşte sünnet-i seniyedeki adab bu ulvi adabın işaretidir ve düsturlarıdır ve numuneleridir. 8. nükte. Fe in tevallav fe kul Allah'tan evvelki olan lakad ca'ekum rasul ila ahir ayeti Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetine karşı kemale şefkat ve nihayet re'fetini gösterdikten sonra şu Fe in tevallav ayetiyle der ki: Ey insanlar, ey Müslümanlar, böyle hadsiz bir şefkati ile sizi irşat eden ve sizin menfaatiniz için bütün kuvvetini sarf eden ve manevi yaralarınız için kemale şefkatle getirdiği ahkam ve sünnet-i seniyyesi tedavi edip merhem vuran şefkat perver bir zatın bedihi şefkatini inkar etmek ve göz ile görünen re'fetini ittiham etmek derecesinde onun sünnetinden ve tebliğ ettiği ahkamdan yüzlerinizi çevirmek ne kadar vicdansızlık ne kadar akılsızlık olduğunu biliniz ve ey şefkatli resul ve ey refetli nebi Eğer senin bu azim şefkatini ve büyük reffetini tanımayıp akılsızlıklarından sana arka verip dinlemeseler merak etme. Semavat ve arzın cünüdü taht-i emrinde olan Arş-ı Azim-i Muhit'in tahtında saltanatı bu biyeti hükmeden Zat-ı Zülcelal sana kafidir. Hakiki muti tayifeleri senin etrafına toplattırır, seni onlara dinlettirir, senin ahkamını onlara kabul ettirir. Evet, Şeriat-ı Muhammediye ve Sünnet-i Ahmediye'de hiçbir mesele yoktur ki, müteaddid hikmetleri bulunmasın. Bu fakir, bütün kusur ve aczimle beraber bunu iddia ediyorum ve bu davanın ispatına da hazırım. Hem şimdiye kadar yazılan yetmiş seksen Risale-i Nuriye, Sünnet-i Ahmediye'nin ve Şeriat-ı Muhammediye'nin meseleleri, ne kadar hikmetli ve hakikatli olduğuna yetmiş seksen şahid-i sâdık hükmüne geçmiştir. Eğer bu mevzuya dair iktidar olsa yazılsa, yetmiş değil, belki yedi bin risale o hikmetleri bitiremeyecek. Hem ben şahsımda bil müşahede ve zevken, belki bin tecrübatım var ki, mesail-i şeriatla sünnet-i seniyye düsturları, emraz-ı ruhaniyede ve akliyede ve kalbiyede, hususan emraz-ı içtimaiyede gayet nafi birer devadır bildiğimi ve onların yerini başka felsefi ve hikmetli meseleler tutamadığını, bilmüşahede kendim hissettiğimi ve başkalarına da bir derece risalelerde ihsas ettiğimi ilan ediyorum. Bu davamda tereddüd edenler, Risale-i Nur eczalarına müracaat edip baksınlar. İşte böyle bir zatın sünnet-i seniyesine elden geldiği kadar ittiba çalışmak, ne kadar kârlı ve hayatı ebediye için ne kadar saadetli ve hayatı dünyeviye için ne kadar menfaatli olduğu kıyas edilsin. 9. nükte. Sünnet-i seniyenin her bir nev'ine tamamen bil fiil ittiba etmek, ehassı havassa dahi ancak müesserr olur. Ona bil fiil olmasa da bin niyet, bil kast taraftarane ve iltizamkerane talip olmak herkesin elinden gelir. Farz ve vacip kısımlara zaten ittiba mecburiyet var ve ubudiyetteki müstehab olan sünnet-i seniyenin terkinde günah olmasa dahi büyük sevabın zayiatı var. Tahirinde ise büyük hata vardır. Adat ve muamelattaki sünnet-i seniye ise ittiba ettikçe o adat, ibadet olur. Etmese itab yok. Fakat Habibullah'ın adabı hayatiyesinin nurundan istifadesi azalır. Ahkâm-ı ubudiyette yeni icatlar bid'attır. Bid'atlar ise اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ sırrına münafî olduğu için merduttur. Fakat tarikatta evrat ve ezkâr ve meşrepler nev'inden olsa ve asılları kitap ve sünnetten ahz edilmek şartıyla ayrı ayrı tarzda, ayrı ayrı surette olmakla beraber, mukarrer olan usul ve esasat-ı sünnet muhalefet ve tâhir etmemek şartıyla bid'a değillerdir. Lakin bir kısım ehli ilim bunlardan bir kısmını bid'aya dahil edip fakat bid'aya hasene namını vermiş. İmam Rabbani Müceddidi Elfesani radıyallahu anh diyor ki: Ben Seyr-i Sülûk-u Rûhani'de görüyordum ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan mervi olan kelimat nurludur. Sünnet-i Seniyye şüa'ı ile parlıyor. Ondan mervi olmayan parlak ve kuvvetli virtleri ve halleri gördüğüm vakit üstünde onur yoktu. Bu kısmın en parlao evvelkinin en azına mukabil gelmiyordu. Bundan anladım ki sünnet-i seniyenin şu a'ı bir iksirdir. Hem o sünnet nur isteyenlere kâfidir. Hariçte nur aramağa ihtiyaç yoktur. İşte böyle hakikat ve şeriatın bir kahramanı olan bir zatın bu hükmü gösteriyor ki sünnet-i seniyye saadet idareinin temel taşıdır ve kemalatın madeni ve menbaıdır. Allahum merzukna ittiba' as-sunnati saniyyah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'n ar-rasul fa-ktubna ma'a ash-shahidin. nükte: Kul in kuntum tuhibbuna Allah fa-ittabi'uni yuhibbikum Allah. Ayetinde icazlı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde dercedilmiştir. Şöyle ki şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa, elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise, Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. O'na benzemek ise, O'na ittiba etmektir. Ne vakit O'na ittiba etseniz, Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz, ta ki Allah da sizi sevsin. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir meâlidir. Demek oluyor ki insan için en mühim ali maksat Cenabı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin nas'ı ile gösteriyor ki o matlab-ı alanın yolu Habibullah'a ittibadır ve sünnet-i seniyyesine iktidadır. Bu makamda üç nokta ispat edilse mezkur hakikat ile tezahür eder. Birinci nokta Beşer fıtraten şu kainatın halıkına karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Çünkü fıtratı beşeriyede cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır. Cemal ve kemal ve ihsan derecatına göre o muhabbet tezayüt eder. Aşkın en münteha derecesine kadar gider. Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde Kainat kadar bir aşk yerleşir. Evet, kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvei hafıza bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı içinde yazılması gösteriyor ki kalbi insan kainatı içine alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir. Madem fıtrat-ı beşeriyede ihsan ve cemal ve kemale karşı böyle haçsiz bir istidat-ı muhabbet vardır, Ve madem bu kainatın hâlikı, kâinatta tezahür eden âsâriyle bilbedâhe tahakkuku sabit olan hadsiz cemâl-i mukaddesi, bu mevcudatta tezahür eden nukuş-u san'atîyle bizzarure sübûtü tahakkuk eden hadsiz kemal-i kudsîsi ve bütün zihayetlarda tezahür eden hadsiz envâ ihsan ve in'amâtı ile bil yakîn ve belki bil müşahede vücudu tahakkuk eden hadsiz ihsanâtı vardır. Elbette, zîşuurların en câmii ve en muhtacı ve en mütefekkiri ve en müştakı olan beşerden, hadsiz bir muhabbeti iktiza ediyor. Evet, her bir insan, o Hâlık-ı Zülcelal'e karşı hadsiz bir muhabbete müstahit olduğu gibi, o Hâlık dahi, herkesten ziyade cemal ve kemal ve ihsanına karşı hadsiz bir mahbubiyete müstehaktır. Hatta insan müminde hayatına ve bekasına ve vücuduna ve dünyasına ve nefsine ve mevcudata karşı türlü türlü muhabbetleri ve şiddet alakaları o istidat-ı muhabbeti ilahiyenin tereşhhatıdır. Hatta insanın mütenevvi hissiyatı şedidesi o istidat-ı muhabbetin istihaleleridir ve başka şekillere girmiş reşhalarıdır. Malumdur ki insan Kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi, alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor. Ve kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi, sevdiklerini de kurtaranı öyle sever. İşte bu hâlet-i ruhiyeye binaen, insan eğer her insana ait envâ-ı ihsanat-ı ilâhiyeden yalnız bunu düşünse ki, benim hâlıkım, beni zulümat-ı ebedî olan Adem'den kurtarıp, Bu dünyada bir güzel dünyayı bana verdiği gibi ecelim geldiği zaman beni idam-ı ebedî olan Adem'den ve Mahv'dan yine kurtarıp baki bir âlemde ebedî ve çok şaşaaalı bir âlemi bana ihsan ve o âlemin umum enva lezâiz ve mehâsîninden istifade edecek ve cevelan edip tenezzüh edecek zahiri ve batını hastaları, duyguları bana inâm ettiği gibi çok sevdiğim ve çok alakadar olduğum bütün akarip ve ahbab ve ebnai cinsimi dahi öyle hadsiz ihsanlara mazhar ediyor ve o ihsanlar bir cihette bana ait oluyor zira onların saadetleriyle mes'ud ve müterezziz oluyorum madem el insanu abidul ihsan sırriyle herkeste ihsana karşı perestiş var elbette böyle hadsiz ebedi ihsanata karşı kainat kadar bir kalbim olsa o ihsana karşı muhabbetle dolmak iktiza eder. Ve doldurmak isterim. Ben bil fiil o muhabbeti etmezsem de, bil istidat, bil iman, bil niyet, bil kabul, bil takdir, bil iştiyak, bir iltizam, bil irade suretinde ediyorum, diyecek ve hakeza. Cemal ve kemale karşı insanın göstereceği muhabbet ise, icmalen işaret ettiğimiz ihsana karşı muhabbete kıyas edilsin. Kafir ise küfür cihetiyle hadsiz bir adavet eder. Hatta kainata ve mevcudata karşı zalimane ve tahkirkerane bir adavet taşıyor. İkinci nokta. Muhabbetullah ittiba-i sünnet-i Muhammediyye Aleyhissalatu vesselam'ı istilzam eder. Çünkü Allah'ı sevmek onun marziyatını yapmaktır. Marziyatı ise En mükemmel bir surette zat-ı Muhammediyede Aleyhissalatu vesselam tezahür ediyor. Zat-ı Ahmediyeye Aleyhissalatu vesselam harekat ve ef'alde benzemek iki cihetledir. Birisi Cenabı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek o ittibayı iktiza ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam zat-ı Muhammediyedir Aleyhissalatu vesselam. İkincisi Madem zat-ı Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam insanlara olan hadsiz ihsanatı ilahiyenin en mühim bir vesilesidir. Elbette Cenabı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabil ise fıtraten benzemek ister. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları kat'ien iktiza eder. 3. nokta Cenab-ı Hakk'ın hadsiz merhameti olduğu gibi, hadsiz bir muhabbeti de vardır. Bütün kainattaki masnuatın mehasiniyle ve süslendirmesiyle kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi, masnuatını hususan sevdirmesine sevmekle mukabele eden zîşûr mahlûkâtı sever. Cennetin bütün letaif ve mehasini ve lezaizi ve niâmâtı, bir cilve-i rahmeti olan bir zatın nazar-ı muhabbetini kendine celbe çalışmak, Ne kadar mühim ve ali bir maksat olduğu bilbedaha anlaşılır. Madem nası kelamı ile onun muhabbetine yalnız ittiba-i sünnet-i ahmediyye vesselam ile mazhar olunur, elbette ittiba-i sünnet-i ahmediyye vesselam en büyük bir maksadı insani ve en mühim bir vazife-i beşeriyye olduğu tahakkuk eder. 11. nükte 3 meseledir. Birinci mesele Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin menbaı 3'tür. Akvali, ef'ali, ahvalidir. Bu üç kısım dahi üç kısımdır. Feraiz, nevafil, adâtı hasenesidir. Farz ve vacip kısmında ittibâa mecburiyet var. Terkinde azap ve ikap vardır. Herkes ona ittibâa mükelleftir. Nevafil kısmında emri istihbabi ile yine ehli iman mükelleftir. Fakat terkinde azap ve ikap yoktur. Fiilinde ve ittibaında azim sevaplar var ve tâhir ve tebdili bid'a ve dalalettir ve büyük hatadır. Âdât-ı seniyyesi ve harekat-ı müstahsenesi ise hikmeten, maslahaten, hayatı şahsiye ve nev'iyye ve ictimaiye itibariyle onu taklit ve ittiba etmek gayet müstahsendir. Çünkü her bir hareketi âdîyesinde Çok menfaati hayatiye bulunduğu gibi mutabaat etmekle o adab ve adetler ibadet hükmüne geçer. Evet, madem dost ve düşmanın ittifakıyla Zat-ı Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam mehâsini ahlakın en yüksek mertebelerine mazhardır ve madem bir ittifak nevi beşer içinde en meşhur ve mümtaz bir şahsiyettir ve madem binler mu'cizatın delaletiyle ve teşkil ettiği âlemi İslamiyetin ve kemalatının şehadetiyle ve mübelli ve tercüman olduğu Kur'an-ı Hakîm'in hakâyıkının tasdîkı ile en mükemmel bir insan-ı kâmil ve bir mürşidi ekmeldir. Ve madem Semerey-i İttibâî ile milyonlar ehli kemâl merâtibi kemalatta terakki edip saadet idareine vâsıl olmuşlardır. Elbette o zatın sünneti, harekatı iktida edilecek en güzel numunelerdir ve takib edilecek en sağlam rehberlerdir ve düstur iddiaz edilecek en muhkem kanunlardır. Bahtiyar odur ki, bu ittiba sünnette hissesi ziyade ola, sünnete ittiba etmeyen, tenbellik eder ise, hasaret-i azime, ehemmiyetsiz görür ise, cinayete i azime, tekzibini işmam eden tenkid ise, dalalete i azimedir. İkinci mesele, Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Hakîm'de, وإنك لعلى خلق عظيم ferman eder. Rivayet-i sahiha ile Hazreti Ayşe isaddığı karadıy Allahu anha gibi sahabe-i güziyin Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı tarif ettikleri zaman hulukul Kur'an diye tarif ediyorlardı. Yani Kur'an'ın beyan ettiği mehaseni ahlakın misali Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır ve o mehasini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehasin üstünde yaratılan O'dur. İşte böyle bir zatın ef'al, ahval, akval ve harekatının her birisi, nev beşere birer model hükmüne geçmeye layık iken, ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin, sünnetine ehemmiyet vermeyen veyahut ta'yir etmek isteyen, ne kadar bedvaht olduğunu divaneler de anlar. Üçüncü Mesele. Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm, Hilkaten, en mu'tedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden, harekât ve sekanatı itidal ve istikamet üzerine gitmiştir. Siyer-i seniyyesi, kat'î bir surette gösterir ki, her hareketinde istikamet ve itidal üzere gitmiş, ifrat ve tefritten içtinab etmiştir. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ emrini tamamiyle imtisal ettiği için bütün ef'al ve akval ve ahvalinde istikamet kat'i bir surette görünüyor. Mesela kuvve-i akliyenin fesat ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabavet ve cerbezeden müberra olarak haddi vasat ve medarı istikamet olan hikmet noktasında kuvve-i akliyesi daima hareket ettiği gibi kuvve-i gaddabiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvürden münezzeh olarak, kuvve-i gadabiyenin medarı istikameti ve hadd vasatı olan şecaat-ı kudsiye ile kuvve-i gadabiyyesi hareket etmekle beraber, kuvve-i şehheviyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan humut ve fücurdan musaffa olarak, o kuvvenin medarı istikameti olan iffette, kuvve-i şehheviyesi daima iffeti, azami masumiyet derecesinde rehber iddiaz etmiştir. Beha keza, Bütün sünen-i seniyesinde, ahvali fıtriyesinde ve ahkam-ı şer'iyesinde haddi istikameti ihtiyar edip zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden içtinab etmiştir. Hatta tekellümünde ve eklüşürbünde iktisadı rehber ve israftan kat'iyen iştinab etmiştir. Bu hakikatın tafsilatına dair binler cilt kitap telif edilmiştir. El Arifu tekfihil işare sırrınca Bu denizden bu katre ile iktifa edip, kıssayı kısa keseriz. Allahumme salli ala camii mekarimil ahlak ve mazhar-ı sirri ve inneke le ala khulukin azim el-lezi kâle men temesseke bi sünneti inde fesâdi ümmeti felahu ejru mieti şehid el-hamdülillahi el-lezi hedâna ve mâ künnâ linehtediye leulâ en hedâna allâh لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم